Kafama bir şey takıldı. Peygamberimiz 40 yaşında peygamber oldu. İlk vahiy o dönem geldi. Ee, ve Müslümanlık yayılmaya başlandı. Yaşanmaya evet. ve yayılmaya başlandı. Ee, peki peygamberlikten önce Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hangi dini yaşıyordu? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Ve men istenne bi sünneti ila yavmettin ve ba'dı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ayşe annemizin rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Vahyin başlangıcını anlattığı bir hadis-i şerif. Orada Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın birkaç gün için azığını hazırladıktan sonra Hazreti Hatice annemiz, validemiz hı hı. Hıra mağarasına gittiğini ve yethannesu fîhe iddete yiyâmin oraya gidip birkaç gün boyunca ibadette bulunduğunu ve daha sonra tekrar dönüp azığını tekrar aldıktan sonra yine Hıra Mağarası'na gidip, gidip ibadette bulunduğunu ifade ediyor, anlatıyor bize. Biz şunu biliyoruz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğinden önce de masum idi, korunuyordu. Ve yine onun peygamber olacağına dair bir takım irhasat diye tabir ettiğimiz peygamber olacağına dair bir takım işaretler vardı. Ve hayatı boyunca peygamberliğinden önce e, hiçbir zaman puta tapmamıştı. Hiçbir zaman e, o dönem müşriklerin yapmış oldukları ahlaksızlıklardan hiçbir tanesini yapmamıştı. Hatta iki defa kendi ifadesiyle e, bir gece toplantısını seyretmek için çoban arkadaşından izin alıp kendi koyunlarını teslim ettikten sonra gitmiş. Ama Cenab-ı Hak Celle Celaluhu peygamberinin gözlerini o haramlara e, ilişmemesi için Efendimiz'i uyutmuş ve e, gündüz güneşin sıcaklığıyla beraber Hazreti Peygamber uyanmış. Yani Efendimiz Aleyhisselatü vesselam muhafaza ediliyordu, korunuyordu. Evet. Ve peki hangi dine göre Hazreti Peygamber ibadet ediyordu? Bu hususta kesin bir şey söylemek mümkün değil. Nahl suresinde Cenab-ı Hak "Sümme uhayni ileyke enittabi' millate İbrahim hanife ve ma kana minel buyuruyor. Nübüvvetten sonra tabii bu. Sonra biz sana vahyettik. İbrahim'in dinine tabi ol, hanifen. Yani bütün dinlerden, bütün yanlış anlayışlardan uzak kalarak halisane bir şekilde yüzünü Cenab-ı Hakk'a dönder diye İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olmasını Cenab-ı Hak emrediyor. Şunu söylemek mümkün, yaygın kanaato göre efendimiz Hanif denilen Mekke'de Hazreti İbrahim'in dininin dininden bazı kalıntılar vardı. Tevhid gibi, erdemli yaşamak gibi, bazı ibadetler gibi. Efendimiz o ibadetleri Hanif dininden kalma bilgileriyle icra ediyordu. Ama bunu nasıl yapıyordu? Namaz mı kılıyordu? Başka türlü bir ibadetle mi meşguldü? Bu hususta kesin bir şey, kesin bir şey söylemek mümkün değil çünkü bilgiye sahip değiliz bu hususta. Evet.